Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmeduhu ve nestainuhu ve nestaferu ve na'uzu billahi min şururi anfusina ve min amalina. Men yehdihillahu fe la ve men yudlil fe Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü en Muhammedan abduhu ve rasuluhu. Emma ba'd fe inna'staqa'l hadisi kitabullah ve hayral hadiy hadi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şer al umur ha ve kulla muhtesetin bira ve kulla bira zallal ve kulla zallalatın fil nahr. çerhinde namaz kitabı namaza rükuda yetişen kimseye başında kalmıştık. 314 ne olur rivayet. Ata bin Ebi Rabah rahimullah dedi ki Abdullah bin Zübeyr radialanmanın mimber üzerinde insanlara şöyle dediğini işittim. Biriniz mescide girdiğinde insanlar rükuda iseler, o da girdiğinde rükû etsin. Sonra safa girinceye kadar rükû halinde ilerlesin. Zira bu sünnettir. Ata dedi ki ben kendisinin de böyle yaptığını gördüm. Bu Buhari ve Müslim'in şartlarına göredir. İbn-i Hakim, mucem Taberani ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. Elbani da sayı olduğunu belirtmiştir. Bu ee, sahabeden birkaç kişiden rivayet edilen bir görüştür. Yani e, bunda da dayanakları yani sahabelerin bu e, fiilde dayanakları Ebu Bekre Nufay bin Haris radıyallahu anh'dan gelen rivayette işte mescide giren kimse rükü halinde geliyor ve rükü halinde safa giriyor. Yani cemaati rükü halinde bulduğu için safa giriyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazı bitirince bir daha böyle yapma. Veya e, farklı bir tercümeyle bu rekatı sayma diye tercüme edilebilir. E, bunu işte sünnet olarak, yani takriri bir sünnet olarak algılıyor bu sahabe İbnü Zübeyr İbn-i rivayet ediliyor. Ebu Hureyre Radyalan'tan yine bu manada bir rivayet var. Yani cemaat rükûde ise Mescide giren kişi o bulunduğu yerden rük eder ve rüküya ilerler diyor bu sahabeler. E, farklı bir kanaat de söz konusu. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kınadığı şey, yani bir daha yapma, bir daha tekrar etme diye Ebu Bekir hadisinde söylediği şey, aceleyle safa girmek hakkında bir yasaktır. E, yani böyle koşarak hızlıca değil de işte yetişen yetişir, yetişmediği kısmı tamamlar diye. Ama her halükarda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu fiili e, reddetmemesi söz konusu. Yani Allah Resulü'nün karşı çıktığı şey namaza hızlıca ilerlemek. Yani daha önce ilgili hadisler geçmişti. Cemaate yetişmek için e, kişinin normal bir yürüyüşle yürümesi lazım. Koşturarak, koşarak veya hızlı yürüyüşlere değil bunu yasaklamıştır Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Sükunetle gelinmesini emretmiştir. Ee, dediğim gibi ud la te ud ifadesi var hadiste. Çoğunlukla bu kelimeyi gerek Araplar gerekse Türkçe tercüme edenler bunu bir daha yapma şeklinde anlamı şöyle tercüme etmişlerdir. Ee, benim anladığım şu. La te ud ifadesi ud sayma ee, fiilinin nef'idir. Yani nitekim hadiste ud nefse diye geçiyor. Bunun olumsuzu lat'eut yani bu bu kalıptan olabilir yani bu rekati sayma yani çünkü rüküde yetişti rüküde yetiştiğin için e, fatihaya yetişemediğin için bunu sayma diye e, böyle demiş olması muhtemel evet namazla konut yapmak. 315 nol rivayet Enes Radyalan'ta Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ancak bir kalme dua etmek veya bir kavme dua etmek için kunut yapardı. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. İbn-i Zeym'e rivayet etmiş. Elbani Es-Saiha'da sayı olduğunu belirtmiştir. Evet, kunutta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ya dua ediyor ya dua ediyor. Bunun örnekleri zaten rivayet edilmiş durumda. Namaz içerisinde kunut yapmak Sadece işte Hanefi mezhebinde yaygın bir kanaat olduğu gibi sadece vitre has bir şey değil. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan Ramazan'ın son 15 gecesinde yani son günlerinde ikinci yarısında ancak vitirde kunut yaptığına dair rivayet var. Onun dışında vitirde kunut yaptığına dair bir şey yok. Evet. Beddua edeceği zaman da veya Allah'tan yardım dileyeceği zaman olağanüstü durumlarda e, konut yaparmış. E, rükudan önce yaptığına dair rivayetler var. Rükudan sonra yaptığına dair rivayetler var. E, bu konutta da ellerin açılması hakkında bir ihtilaf var tabiinden itibaren. Bu konut yapılırken eller açılır mı açılmaz mı? İbn-i Mesud'dan e, rivayette bulunanlar İbrahim el-Nehayi, Mesela e, konutta ellerin açılacağını, yani rükudan sonra yapılan konutta ellerin açılacağını fakat yüze sürülmeden e, tekrar işte secdeye girileceğini rivayet etmişlerdir. Fakat bunların isnatları e, zayıf, zaten İbrahim'in nekayde İbn-i yetişmemiştir, e, işitmemiştir ondan. Aradaki vasıtayı zikretmeden İbn-i Mesud'dan rivayet eder. En sağlam rivayet, bu konuda en sağlam rivayet budur. O da isnatı kopuktur. Diğer taraftan Enes Radyalan burada olduğu gibi e, Ril, Zekvan, Usayya kabilelerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir ay boyunca bütün namazlarda kunut yaparak beddu ettiğini söylüyor. E, bunun ravisi, yine bu hadisin de ravisi ellerin kaldırıldığını zikretmiyor. Zikretmediği gibi şunun da e, diyor ki, ''Ben Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yağmur doğası haricinde ellerini kaldırdığını görmedim. Yağmur doğasını da kaldırdığı zaman koltuk alttanın beyazı görünürdü.'' diyor. Tabii Enes radıyallahu anh kendi gördüğünü söylemiştir. Fakat burada e, bir şeye açıklık getiriyor. Kunut yaptığını görmüş. Kunut yaptığının rivayet ediyor. Burada da yine e, kunut yaptığını rivayet ediyor. Fakat diğer taraftan Allah Resulü yağmur doğası haricinde ellerini kaldırmadığını söylüyor. Allah Resulü Aleyhisselatırsan bazı yerlerde ellerini kaldırıp dua etmiştir. Farklı yollardan rivayet edilmiştir. Ama konutta e, ellerini kaldırdığından dair bir rivayet yok. 316. rivayette yine namazla konutla alakalı. Ebu Malik el-Eşcai, <gülüyor> ya, yani Saad bin Tarık bin Eşyem, radıyallahu anh'ta. Diyor ki, babama dedim ki yani Tarık bin Eşyem, babası sahabe o da, Ey babacığım sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Ebu Bekir'in, Ömer'in ve Osman'ın arkasında radiyallahu anhum, burada Kufe'de de Ali bin Ebi Talib radiyallahu anh'ın arkasında namaz kıldın. Onlar, diğer rivayette sabah namazında konut yapıyorlar mıydı? Dedi ki ey oğlum bu sonradan çıkmadır. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. Tirmizi, Ziyarul Mahdis muhtarede Ahmet, İbni Mace, Şehul Manil Aser'de, Tahavi, Taberani, Beyhaki rivayet etmişler. Şeyh Muhbir. Sahihül Müsnet'te sayı olduğunu belirtmiştir. Burada da bunun bir bidat olduğunu, yani bunu sabah namazına tahsis etmenin bidat olduğunu söylüyor bu sahabe. Şafii mezhebi böyle amel ediyor. Yani sadece sabah namazında konut yapıyorlar. Tek bir namaza tahsis etmek bidattır. Hatta bunu sahabe belirtiyor. Yani tabi'in zamanında böyle bir uygulamanın başladığını görür ve... E, ne Allah Resulü'nün, ne Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radiyallahu hiçbirinin bu şekilde e, sabah namazına konut yapmadıklarını ifade etmiş oluyor. Bu sonradan çıkma, bidattir diyor. Evet. E, demek ki olağanüstü bir durum olduğu zaman, böyle Allah'a yalvarmak gereken veya kafirlere, İslam düşmanlarına beddua etmek gereken durumlar olduğu zaman namazda kunut yapmak meşrudur. Bu e, sahih olan kavle göre eller kaldırılmadan yapılır. E, ve bunu tek bir namaza tahsis etmek yani sadece bir namazda yapmak doğru değil. Yani bu dua yapılacaksa her namazda e, yapılmalı. Ellerin omuzlara kadar kaldırılması 317 No'lu rivayet Abdullah bin Ömer radiyalanmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza kalktığı zaman ellerini omuzlarının hizasına kadar kaldırarak tekbir alırdı. Sonra rükû etmek istediği zaman aynı şekilde ellerini omuzlarının hizasına kadar kaldırarak tekbir alır ve rükû ederdi. Sonra sırtını kaldırmak istediği zaman ellerini omuzlarının hizasına kadar kaldırır. Semiallahu'l-men hamdeh derdi. Sonra secde eder ve ellerini secdelerde kaldırmazdı. Namazını bitirince kadar ellerini her rekatta ve rükûdan önce kaldır önce aldığı her tek bir de kaldırırdı. Bu hadis Bukhari ve Müslim şartlarına göredir. Ahmed bin Anber, İbnü Cevrut, Daire Kutni ve Behaki rivayet etmişlerdir. Ee, burada ruku bölümünü anlattığımızdan dolayı yani başlık öyle bir sıralamadan gittiği için ellerin kaldırılma izası nasıl başlangıçta omuzlar hizasında kaldırıyorsa rukuda rükû rukudan kalkarken aynı şekilde e, ve ee, evet, bunların hepsinde omuzdan hizasına kaldırılacağını e, söylüyor. Burada namazı bitirinceye kadar işte secdelerde bir daha ellerine kaldırmaz Rüküden önceki tekbirlerde e, kaldıracağını söylüyor İbn-i radyalarına burada. Daha sonra e, secdelerle ilgili bölümde geleceği üzere İbn-i radyalarına bu görüşünden dönmüştür. Yani e, bizzat kendisinin hem secdelerde de elini kaldırdığı ve ellerini kaldırmayanı taşladığı sabit olmuştur. Bununla ilgili daha başka sabilerden de rivayetlerle Allah Resulüne fiili olarak bu sabit olmuştur. Ilgili bölümde bu gelecek. Elleri dizlerden önce yere koymak. 318 numaralı rivayet İbn Ömer radialanma secde ettiği zaman dizlerinden önce ellerini koyardı ve şöyle derdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı. Bu hadis müslimin şartına göredir. Bukhari muallak olarak zikretmiştir. Bunu İbn-i Uzeyme, Taha-i Şerhumen'in Hakim, el Evsattay İbnül Münzir, Beyhaki, hazım El-İtibar'da rivayet etmişler. Elbani, i̇rval Galil'de sayı olduğunu belirtmiştir. Evet, bu isnatta Esbag bin Ferac, Bukhari'nin ricalindendir. Ona Muhriz bin Seleme ve Abdullah bin ve Mutabat etmişlerdir. Evet. Yani Esbah bin Ferac tek kalmamıştır. Ee, Müslümin ravilerinden olan kimseler mutabat etmiş ona. Şimdi e, burada mesela yine bir mezhep muhalif ediyor. Hanefi ve Hanbeli mezhebi. Hanefilerle ek olarak bir de Hanbeli mezhebi. Bu hadise muhalif hareket ederler. Onlar önce dizlerin yere konmasını e, tercih etmişlerdir. Fakat e, bu konuda mesela bu müslümin şartına göre sahih olan bir hadis. E, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam önce ellerini koyuyor. Yani sabit olan budur. Sonraki Hanbelilerin de e, önce dizlerini koymalarının sebebi umumiyetle İbn-i yaptığı bazı tevillerdir. Bu tevillerde İbn Kayyim mesela Ebu Hüreyre Radyalan'ta gelen rivayette veya Vâil bin Hucr radıyallah'tan gelen rivayette e, sizden biriniz devenin çöktüğü gibi çökmesin. Önce ellerini koysun sonra dizlerini diye. Hadis böyle. Ama İbn Kayyim burada yorum yapıyor. Burada diyor raviler herhalde diyor karıştırdı diyor. Yani hem diyor devenin çökmesi gibi çökmesin hem de önce ellerini koysun deniliyor hadiste diyor. Muhtemelen diyor abi karıştırdı bunu diyor. Böyle bir ihtimal zikrediyor ve şöyle yorumluyor. Devenin ön ayakları ellerdir diyor. Deve önce ön ayaklarını çökerek e, yerleşir. Bu sebeple diyor hadisin metninde diyor bir karışıklık olmalı diyor. Fakat bu e, İbn-i zannıdır zanlıdır. Yani e, onun bir yorumudur ama isabetli de değildir. Çünkü öncelikle e, tabiinden ravi Ömer bin Hattab Radyalan'tan rivayet ediyor. Diyor ki Ömer Radyalan devenin çöktüğü gibi çökerdi. Önce dizlerini yere koyardı diyor. Yani hadisin ilk muhataplarının nezdinde devenin çöktüğü gibi çökmekle anlaşılan önce dizlerin konmasıdır. Peki İbn-i zikrettiği ihtimal neyin nesi? E, o da şu şekilde anlaşılmalı. İnsan deveden elleriyle Farklılık gösterir. Devenin elleri olmadığı için, yani insanda devede olmayan bir şey var. Önce ellerini koyarak deveye mukalifet etmiş olur. Yani ön dizleri, ön ayakları yine dizdir yani. Ama burada İbn-i bir zorlama yapmıştır. İşte ön dizleri, devenin elleri derler falan diye farklı vadilere sürüklemiştir. Yani ravilerin burada yanılması yok. Bunu destekleyen daha başka rivayetler de var az önce söylediğimiz gibi. Artı şu İbn-i radyalanmadan gelen fiilli rivayette Allah Resulü vesselam böyle yapardı diyor. Allah Resulüne atfediyor. Önce ellerini koyardı, sonra dizlerini. Kalkarken de aynı şekilde. Evet, Muhtemelen bir rahatsızlıktan dolayı yapıyor, bilmiyorum yani. Onun sebebini bilmiyoruz. Ama Rabi böyle anlatıyor. İbn-i Ebi Şeyben'in Musannef'inde hadis. O diyor devenin çöktüğü gibi çökerdi. Önce dizlerini koyar diye diyor. Evet. Ellerin secde etmesi. 319 no'lu rivayet. İbn-i Ömer radıyallahu anh, aleyhi ve sellem buyurdu ki Muhakkak ki eller yüzün secde ettiği gibi secde ederler. Biriniz yüzünü koyduğu zaman ellerini de koysun. Yüzünü kaldırdığı zaman ellerini de kaldırırsın. Bu hadis Bukhar ve müsimin şartlarına göredir. Ahmet, Muadda'da Malik, İbn-ül Hakim, İbn-ül Zeymen'e Ebu Davud, Tusi, Mustahreç, Ala Camit, Tirmizi de Beyhaki Tünen'in rivayet etmişler. Şeyh Muhbil, Cami-ü Sahih'te sayılınmıştır. Demek ki secde yapıldığı zaman ellerde birlikte secde etmeli, secdeye gitmeli. İşte kişi ellerini kaldırarak sadece alnını ve burnunu koysa bu yeterli değildir. Ellerin üzerine secde etmek. 320 oldu rivayet. Bera bin Azib dedi ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem avuçlarının sırtı üzerine secde ederdi. Bu hadis Bukhara ve Müslüme şartlarına göredir. Hakim i̇bn Zeyme, İbn-i Ahmed, Ahmet, Zahir bin Tahir-i Şehami cüzünde, Beyhak-i Sürendir'e rivayet etmişler. <gülüyor> Elbani sahihada sahih olduğunu belirtmiştir. Bu muhtemelen e, yerdeki kumların sıcaklığında olsa gerek, yani alnı yüzü yakmaması için, Ellerinin sırtına secde ederdi diyor. Bu da meşruymuş demek ki. Secdede alnı ve burnu yere değdirmek. 321 nolu rivayet. İbn Abbas radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Alnının değdiği yere burnu değmeyen kişinin namazı yoktur. Bu hadis bu ve müslümin şartlarına göredir. İbnacar karaybül mütekıta da el yazmadır bu. Darekutni hakim beyhaki rivayet etmişler. Elbani temamül minne de. Sayık olduğunu belirtmiştir. Yani secde ettiğin yere artık elinin üstüne mi secde ediyorsun yoksa yere mi secde ediyorsun? Alnın değdiği gibi da değmeli. Sadece alın değer burun değmezse onun namazı yoktur diyor. Bu da yani e, namazın farzlarından demek. Minder üzerine secde etmemek. 322 nol rivayet. Ömer bin Muhammed dedi ki, hasta ziyareti için Haus bin Asım'ın yanına girdik. Bize dedi ki, yanıma amcam Abdullah bin Ömer radyalanma geldi. Benim için bir minder hazırlanmış olduğunu gördü. Bunun üzerine bir örtü sermiş ve üzerinde secde ediyordum. Bana dedi ki, ey yeğenim böyle yapma, yüzünü yere değir. Eğer buna güç getiremezsen başınla ima et. Dedim ki, ey amca senin yolculuktayken farz namazlardan önce ve sonra bir şey kılmadığını gördüm. Dedi ki, ey yeğenim ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık ettim. O da benimle arkadaşlık etti. Ben onun namazlardan önce ve sonra bir şey kıldığını görmedim. Allah azze ve celle şöyle buyurmuştur. Elbette Allah'ın Resulü'nde Allah, Resulü Allah ve ahiret gününü umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için en güzel örnek vardır. Ahzab 21. Bu hadis Bukhar ve Müslim'in şartlarına göredir. Ebu Avane müsnedinde rivayet etmiştir. Elbani Sayh'a da sayı olduğunu belirtiyor. Evet. Demek ki bir minder, bir yastık gibi bir şeyin üzerine, yani normal e, namaz kıldığın yerden yükselten yastık gibi bir şeyin üzerine secde etmek e, doğru değil. Kişi bunu yapamıyorsa, yani mesela secdeye gidemiyor bir rahatsızlığı olabilir, belinde olabilir, e, imayla e, bunu yapmalı. Yine burada yolculuktayken, seferdeyken nafile namazların kılmadığına da yine açık bir delil var. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam yolculuklarında nafile namazları yani sünnet namazları kılmamıştır. Secdelerde elleri kaldırmak 323 olur no rivayet. Malik bin el-Hüveyres dedi ki: "Nebi sallallahu aleyhi ve sellem namaza girerken ellerini kaldırırdı. Ruku ederken Başına ruku'dan kaldırdığında ve başını secdelerden kaldırdığında aynısını yapardı. Yani bütün bunlarda ellerini kaldırırdı. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Nesayi, Ahmet, Ebu Avane, Tahavi Muşkıl el-Asar'da, İbn el-Muhalla'da, Ebu Abbas es-Sirac Müsned'inde, Bergavi Mucemü's Sahabe'de rivayet etmişler. Elbani İrbal Galide ve Temamilü'l Minne'de sahih olduğunu belirtmiştir. Yani Müslim bunu muhtasar olarak rivayet etmiştir. Yani secdede ellerin kaldırılmaz kısmını zikretmeksizin aynı ravileri yoluna geliyor bu hadis. E, hadis tamamen müslimin ravileri ve onun şartı üzerinedir. 324 numaralı rivayet Enes Radyolant dedi ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem namaza girdiğinde, yani başlangıç tekbiri, rükü ettiğinde, başını rükudan kaldırdığında ve secde <gülüyor> ettiğinde ellerini kaldırırdı. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Ebu Tahir el-Muhallis el-Muhallisiyatta, İbn-i Ebi Şeybe, Darekutni, zeyl el-Muhallisiyatta, Ebu Yala, İbn-i Ahimimi et-Dakkak fevayidinde, Ebu Hüseyin el-Abenusi meşehasında, i̇bn Azm el-Muhallada, Beyhaki Süneni'nde rivayet etmişler. El-Bani ruhal sahip olduğunu belirtmiştir. Evet, bu rivayetler secdelerde de elleri kaldırmanın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın fiili olarak e, sabit olduğunu gösteriyor. Önceki hadis Müslüm'ün şartına göre, bu Enes gelen Bukhari ve Müslüm'ün şartlarına göredir. 325 nol rivayet, Yahya bin Ebi İshak Raynaullah dedi ki, Enes iki secde arasında ellerini kaldırırken gördüm. Bu eserde mevkuf olarak Müslüm'ün şartına göredir. Bunu Bukhari Ref'ul Yedeği'nde rivayet etmiş, İbni Birşey de Musannef'inde rivayet etmiştir. 326 nol rivayet, Nafir Aymullah dedi ki İbn-i Ömer her iniş ve kalkışta rükuda ve secdelerde ayağa kalkarken ve iki secde arasındaki oturuşunda ellerini kaldırıyor ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yaptığını söylüyordu. Bu hadis bukar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Taha-i Şerhu Müşkilli Asar'da i̇bn Kattan Beyanül Vehim'de Abdülhak İşbili Ahkamül Kubrada, Iraki Takribül Esanit'te rivayet etmişler. Elbani Asus Fatih Salat'ta sayı olduğunu belirtmiştir. Evet, önceki rivayet, yani Bukhara ve Müslim'de geçen Allah Resulü aleyhisselatü vesselam secdelerde ellerini kaldırmazdı diye i̇bn Ömer'den gelen rivayetler Salim yoluyladır. Salim bin Abdullah yoluyladır. Bu da Nafi yoluyla. E, Nafi'nin Salim'den, yani eğer tercihe gidilecekse iki rivayetten birini tercih etmek söz konusu olacaksa, Nafi'nin Salim'den daha kuvvetli olduğunda ittifak vardır. Zaten bu yüzden İbn-i hadis illetleri konusunda uzman alimlerden birisi. Beyanül ve İham adlı kitabında bunu bu hadisi delil getiriyor. Nafi'nin rivayetiyle delil getiriyor. Ve salimden gelen rivayetin hatalı olduğunu ima ediyor. i̇bn Ömer radyalanmadan biz Cem imkanı olduğu sürece tercih gidilmeyeceğini usulde zikrettik zaten. Yani Cem imkanı varsa tercih gidilmez ama tercih gidilecek olsaydı her ne kadar diğerin Buhari ve Müslim dair rivayet etmiş olsa şu rivayet ondan daha sağlamydı. Diğer taraftan Cem nasıl İbn Merdian'a daha önce bir görüşteydi. Sonra bunu değiştirdi ve bu eee secdelerde el kaldırmayı Allah Resulü'nden rivayet etmeye başladı. Bunda kananacak yadırganacak bir durum yoktur. İnsan unutur. Mesela teyemmüm gibi bir meselede Ammar bin Yâsir radyalanma ile Ömer bin Hattab radyalanına arasında bir mesele oluyor biliyorsunuz. Ömer bin Hattab radyalanının hilafeti zamanında Ammar bin Yâsir teyemmümü şeklini insanlara rivayet ediyor. Yani Allah Resulü'nün teyemmümü yere bir darp ve e, elleri ve kolları sıvazlamak diye, meshetmek diye böyle rivayet ediyor. Ömer radyalanına diyorlar ki işte Ammar böyle diyor, teyemmümü böyle tarif ediyor. Geliyor Ömer radıyallahu anh'ın yanına getiriliyor. Diyor ki, hani hatırla diyor biz seninle ben cünüp olmuştuk. Sen namazları kılmamıştın. Daha teymmüm şey olmamış, öğretilmemiş. mü indirilmiş ama nasıl yapılacağına dair başlarına ilk kez böyle bir vaka geliyor. Ben, ben toprakta yuvarlanmıştım diyor. Öyle namazı kılmıştım. Sen de işte cünüp olduğum için e, ben kılmam Allah Resulü'ne sormak demiştin. Sen kılmamıştın. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da Teammümü şöyle yapman yeterliydi diyerek, yani beni düzeltmiş diye, böyle anlatıyor. Ömer radıyallahu anh diyor ki, ben hatırlamıyorum diyor. İstersen diyor, insanlara bunu rivayet etmeyeyim. Yani ihtilaf sebebi olmasın. O zaman müminlerin emiri, Müslümanlar arasında bu bir ihtilaf çekişime sebebi olmasın. İstersen rivayet etmeyeyim diyor. Hayır diyor, bunun sorumluluğu sendedir. Sen hatırlıyorsan tabii ki rivayet et diyor. Şimdi demek ki insan unutuyor. Abdullah bin Mesud radıyallahu an tatbik meselesini, Mesela tatbik rukudayken eller iki dizin arasına alınırmış önceden. Sonra bu nesk ediliyor ve daha önce geçten hafta işlediğimiz gibi dizleri tutmak emrediliyor. Ve tatbik yasaklanıyor. Yani şu şekilde elleri dizlerin arasına koymak yasaklanıyor. Dizleri tutmak emrediliyor, nesk ediliyor. Fakat i̇bn hala tatbikle fetva veriyordu. Yani bunlar olabiliyor. Belki de Allah'ın bu ümmeti imtihan etmesi için bir sünnet kılmazdır bu. Teşri, kevni bir meseledir. Doğrusu Allah bilir. i̇bn Ömer anh, daha önce öyle diyordu, sonradan böyle yaptığı söz konusu. Yani önce secdelerde elleri kaldırıyordu, sonradan işte Allah Resul kaldırmazdı demesi mümkün değil. Neden? Çünkü secdelerde elleri kaldırmayanı taşlıyor i̇bn Ömer Allah Resulü'nde bunu yaptığını söylüyor. Yani hem yaptığını söylemesi hem yapmadığını söylemesi e, olmaz. Bu olmaz. Ama şu olabilir. Mesela kendisi görmemiştir. Zaten çocuk sahabilerden geri saflarda olması mümkün. Secdelerde ellerini kaldırdığını görmemiş olabilir. Bu sebeple Allah Resulü kaldırmazdı demiş olabilir. Sonra başka sahabilerin Allah Resulü'nün secdelerde elleri kaldırdığını söyleyince o da onlara atfen Allah Resulü secdelerde ellerini kaldırırdı demeye başlaması bu e, daha yatkın. 327 olur rivayet İbn Ömer radıyallanmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ellerini her ruku ve secdelerinde kaldırdığını gördüm. Burada bakın İbn Ömer radıyallanma her ruku ve seceler diyor. Bu da gösteriyor ki unuttuğu bir şeyi hatırlamış. Yani unuttuğu bir şeyi hatırlamış olması mümkün. Bu da Buhari ve Müslim şartlarına göredir. Eee Reis Ebu Abdillah es Sakafi Sekafiyyatta, Ebu Bekir el-Meragi meşehasında, Zeheb-i Muhaddisinde rivayet etmişlerdir. Yani bu mutedabil kitaplarda olmayan bir rivayet bu da. Ee, Sehavi şöyle zikrediyor. Hadis yazanlardan biri İbni Mehdi'nin yanında namaz kıldı, Abdurrahman bin Mehdi'nin, ve ellerini kaldırmadı. Selam verince İbni Mehdi ona şöyle dedi. Sen İbni Uyeyne... Zühri, Salim, babası i̇bn Ömer radıyallahu yoluyla gelen... ...Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her tekbirle birlikte ellerini kaldırırdı. Hadisini yazmamış mıydın? Adam evet dedi. Bunun üzerine i̇bn Mehdi şöyle dedi. Bunu terk ettiğin ve amel etmediğin halde Rabbinle karşılaştığın zaman ne diyeceksin? Bunu Fetul Mughis'te sehavi zikrediyor. Cemalettin Kasım'i de kavaydı tahtiste zikrediyor. Ama burada görüldüğü gibi muallak bir isnaf var. Yani i̇bn Mehdi kim yoluyla rivayet etmiş... İbn-i Uyeyne, Süfyan bin Uyeyne, Zühri o Salim'den, yani secdeleri delilere kaldırmazdı diyen, bu şekilde rivayet eden, Salim bin Abdullah bin Ömer'den, o babası i̇bn Ömer'den diyerek rivayet ediyor. Bu rivayet e, aslında budur. Yani kaynaklarını verdiğim kitaplardan nasıl gelmiş bakın. E, Ebu fereç Osman bin Ahmet bin İsak el-Burci, o Muhammed bin Amr bin Hafs'tan, o Ebu Cafer Muhammed bin Asım'dan, o Süfyan bin Uyeyne'den, o Zühri'den, o Salim bin Abdullah bin Ömer'den, o da babasından diye gelmiş. Yani Buhari'nin, Müslim'in şartlarına göre bir isnat bu. Bu İbn Mehdi'nin de işaret ettiği rivayet. İsnaatlı olarak yani rivayet edilen bu hadiste ne diyor? Allah Resulü ve vesselam'ın ellerini her ruku ve secdesinde kaldırdığını gördüm diyor. Yani e, Fethullah Mughis'te, Sehavi'nin işareten zikretti rivayette, yani İbni Mehdi'nin hucet getirdi rivayette ne deniliyor? E, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her tekbirle birlikte ellerini kaldırırdı. Şimdi bunu yorumluyorlar. Diyorlar ki işte i̇bn Ömer'in kastı rükudan önceki her tekbir. Yani secdeye gitmeden önceki her tekbir diye. Böyle yorumluyorlar. Böyle yorumlamaya el vermiyor çünkü rivayetin aslında her ruku ve secdelerde ellerini kaldırdığı ifadesi Bukhari ve Müslüm'ün şartlarına göre sahip iyi sabit olmuştur. 328 No'lu rivayet Ebu Hureyre radiyallahu anh'ta. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz için tekbir aldığında ellerini omuzlarına kadar kaldırırdı. Az önce i̇bn Ömer'den rivayet ettiğimiz gibi. ruku ettiğinde aynısını yapardı. Secdeler için kalktığında... Bir rivayette secdelere eğildiğinde aynısını yapardı. İki rekatten kalktığında da aynısını yapardı. Bu hadis Müslü'nün şartına göredir. Ebu Davud, İbni Uzeyme, Müşküllü Asar'da Tahavi, Ettemhid'de İbn Abdilber rivayet etmişlerdir. Secdelerde elleri kaldırmanın unutulması. 329 nolu rivayet. Mutarrif, Raymullah dedi ki, İmran bin Husayn ile beraber, Ali bin Ebi Talip radiallanın arkasında namaz kıldık. Namaz kıldıran Ali radialan. Yani mutarif bin Abdullah Eşşehir Mutarrif, mutarif, bu da büyüklerinden İmran bin Husayn da sabi aynı şekilde rüko ettiğinde, rukudan kalktığında ve secde ettiğinde ellerini kaldırdı. Bunun üzerine İmran radialan dedi ki. Görüyorum ki arkadaşınız, yani Ali Radiyalan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber kıldığımız namazı bana hatırlattı. Bu bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazını hatırlattı. Bunu iki sefer tekrar ederek söylüyor. <gülüyor> Ali bin Osman el-Lahiki dışında bütün ravileri Bukhar ve Müslümin ricalidir. Ali bin Osman ise Sika'dır. Bunu Ebubekir-i -e Şafii fevâidül müntekat el yazmadır bu da rivayet etmiştir. E, bu Evet, işte unutulduğunun bir göstergesi daha sahabe döneminde, yani sahabe hayattayken insanlar terk etmişler. Ve e, başkalarının kıldığı namazdan ayıran şey, yani farklı olarak burada belirtilen husus, ellerin kaldırılmaz rükudan kalktığında, secde ettiğinde bunun belirtilmesi. Bunun üzerine İmran bin Hüseyin diyor ki, yani Ali radıyallahu anh için Allah Resulü'nün namazını hatırlattı bana. Buradaki sebepler çeşitli olabilir. Mesela e, Ali Radiyalan ile... Ali Radiyalan azınlıktı bir de yani şey olarak. Görüş olarak azınlıktı. Osman Radiyalan zamanında meydana gelen fitnelerden sonra. işte Muaviye Radiyalan'ın taraftarları vardı. Yani bu taraftarlık duygusuyla da bazı şeyler e, terk edilmişti. Daha önce örneğini verdik. Mesela e, Mina'da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Ebubekir Ömer Radiyalanma'nın İki rekat kılması, Osman radialan hilafetin başlarında iki rekat kılıp, sonradan tam kılmaya başlaması. Sonra mavi radialan diyorlar ki, al radialar tekrar iki rekat kılmaya başladı minada. Mavi radialan diyorlar ki, sen neden dört rekat kılıyorsun? Osman iki kılar şey dört kılardı estağfurullah. Sen neden iki rekat yani kısaltarak kılıyorsun minada? Osman radıyallah dört kılar diyor. Ben diyor Mavi radıyallah ben Allah Resulü'nün Ebubekir Ömer'in böyle yaptığını gördüm diyor. 2 rekat kıldığını gördüm diyor. Ama diyor senin diyor işte Osman radıyallah'ına muhalefet etmen bir ayıptır. diyorlar ve Muavi radıyallah da tekrar orada tam kılmaya başlıyor. Yani siyasi çekişmeler yani Ali radıyallah'ının yaptığı gibi yapması yani sen Osman radiyallahu görüşünü, fiilini terk ediyorsun da Ali'nin yaptığı gibi yapıyorsun diyerek bunu bir kınama unsuru yapmışlar ve orada bir zaaf gösteriyor Muaviye radiyallahu anh. Dört kılmaya başlıyor. Yani bunun gibi sebepler, siyasi sebepler söz konusu edilerek e, maalesef işte secdelerde de el kaldırmak daha sahabe hayattayken terk edilmişti. İbnü i Zübeyir ile i̇bn Abbas radiyalanma arasında da bazı pürüzler vardı. Bazılar geliyor, lafta şöyle, işte İbnü i Züber böyle yapıyor diye şikayet ediyorlardı i̇bn Abbas'a Abbas ama Eğer şikayet ettikleri husus Allah Resulü'nün sünnetine muhalifse, o ona göre bir cevap veriyordu. Ama Allah Resulü'nün sünnetindeyse mesela e, secdelerde elleri kaldırma risalesinde zikrettim bu rivayetleri. Diyorlar ki i̇bn Abbas'a, işte İbnü i Züber, tuhaf bir şey gördüm diyor, başkalarına görmedim, tuhaf bir şey gördüm diyor. Ne oldu ki diyor, işte secdelerde elleri kaldırıyordu diyor. Evladım diyor, bu Allah Resulü'nün sünnetidir diyor. Yapan yaptı, terk eden terk etti diyor. Yani bunun gibi siyasi bazı şeyler de buna sebep olabilmiştir. 330 no'lu rivayet. Vail bin Hucur radiyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve ile beraber namaz kıldım. İftitah tekbirini aldığı zaman ellerini kaldırırdı. Sonra elbisesine sarınır, ellerini elbisesinin içine sokarak sağ eliyle sol elini tutardı. Rükuya varmak istediği zaman... Yine ellerini elbisesinden çıkarır ve onları kaldırırdı. Başını rukudan kaldırmak istediği zaman ellerini kaldırır sonra secdeye varırdı ve yüzünü iki ellerin arasına koyardı. Başını secdeden kaldırmak isteyince de aynı şekilde ellerini kaldırırdı. Bu hal namazı bitirince kadar böyle devam ederdi. Muhammed bin Cuhade dedi ki ben bu durumu Hasan bin Ebil Hasen'e Hasen söyledim. O da bana şöyle dedi. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdır. Bunu yapan yaptı terk eden terk etti. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. Ebu İsak el-Müzekki, Müzekkiyat'ta Ebu Davud, İbni Asım el Ahat ve El-Mesayim'de, Ahmet, Dara İban, El-Muhallada İbni Azim, İbn Abdilber et-Temid'de, Ebu Musa el-Medini, Letaif'inde rivayet etmişler. El-Bani Sıfat-ı Salat'ta, Aslu sıfat Salat'ta sahih demiştir. Ee, bu, Bayr bin Hücur aynı Malik bin Hueris gibi yani başta zikrettiğimiz Malik bin Huveris hadisi, secdelerde elleri kaldırmak, ilk rivayet ondandı. O da Vail bin Hucur'da, her ikisi de hadram evitlidir. Yani Yemen tarafından gelip, Abdülkays kablesi heyeti içerisinde 15-20 gün boyunca Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'ı gözlemlemişler. Fiillerini, sözlerini ezberlemişler. Aynı zamanda bu Malik bin Huveris radıyallahu anh, namazı benim nasıl kıldığımı görüyorsanız öylece kılın. Emrinin de ravisidir. Yani demek ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu sahabelere, Abdülkays kabilesine özellikle demiş ki, namazı benim nasıl kıldığımı görüyorsanız öylece kılın diye bir emir vermiş. Onlar da özellikle Allah Resulü'nün namazına dikkat etmişler. Bunlardan biri de Valbin bin Hucur. Bakın başkalarının zikretmedi ayrıntılar zikrediyor. Evet, Muhammed bin Cuhadeh. Burada böyle diyor. Yani Hasan ile el Hasene söyledim. Yani Hasen el Basri'ye söyledim diyor. Yani burada başkalarının yapmadı. Yani başkalarının terk ettiği şeyi ne secerlerde elleri kaldırmak. Hasan el Basri diyor ki bu Allah Resulünün namazı. Bunu yapan yaptı, terk eden terk etti. Birileri terk etmiş yani. 331 Muharib bin Disar Rahimullah dedi ki İbn-i Ömer radiyalanmayı ve secdelerde ellerini kaldırırken gördüm ve ona bu nedir dedim. Dedi ki, bu söylediğimiz şeyi kuvvetlendiren bir rivayet, buna dikkat edin. Dedi ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem iki raketten kalktığında tekbir alır ve ellerini kaldırırdı. Bu Müslüm'ün şartına göredir İbn-i ve Ebu Yala rivayet etmişlerdir. Ne demiştik? İbn-i Ömer radyalanma, insanlara Allah Resulü aleyhisselatü vesselam secdelerde ellerini kaldırmazlığını anlatırken, Sonradan bunu değiştirmiştir dedik. Yani başkalarından e, işitti şeyle ya hatırladı ya bilmediği bir şey öğrendi. Burada da Muharip Bin Disar, İbn Ömer öğrencilerinden, yani yanına gidip gelen, zaman zaman buluştuğu öğrencilerinden birisi. Diyor ki İbn Ömer ruku ve secdelerinde ellerini kaldırırken gördüm diyor, bu nedir dedim diyor. Yani niye böyle bir şey sorar? Çünkü sen daha önce Allah Resulü secde verdi, elleri kaldırmazdı dedi diye rivayet ediyordun. Bu nedir dedim. O da diyor ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem iki rekatten kalktığında tekbir alır ve ellerini kaldırırdı, diyor. Evet. 332 oğlu rivayet. Ebu Seleme bin Abdurrahman, Rahimullah dedi ki yani Abdurrahman bin Af'ın oğlu. Ebu Üreyre radıyallahu anh her eğiliş ve kalkışta ellerini kaldırıyor ve şöyle diyordu. Namazı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin namazına en çok benzeyeniniz benim. Bu hadis buhar ve müslimin şartlarına göredir. Ebu Tahir el-Muhallis, Muhallisiyat da İbn-i Ber et ve dar ile elde rivayet etmişlerdir. Aleyküm <gülüyor> selamünaleyh <gülüyor> Her tekbirle beraber elleri kaldırmak. 333 no oldu rivayet? Amr bin Mürre rahimullah dedi ki, Tabi'inde Hadramilerin mescidinde namaz kıldık. Yani Hadramiler diye söyleniyor. Yemenlilerin mescidinde namaz kıldık. Alkama bin Vail, Raimolla yani az önceki Vail bin Hücur vardı ya hadisin rahisi, onun oğlu babası Vail bin Hücur radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i namaza başlarken rükû ettiğinde ve secde ettiğinde ellerini kaldırdığını gördüğünü rivayet etti. Bu hadis müslimin şartına göredir. Bunu da Rekutni, Ziyar-ı es Sunen vel Ahkam'da, Rahme Hurmuzi, Muhaddesül Fasıl'da, Beyhaki, Sünen'de rivayet etmişler. Elbani asıl sıfatı salata sayı olduğunu belirtmiştir. 334, Nafi Rahimullah'tan yine, İbn-i namaza başladığı zaman tekbir alır ve ellerini kaldırırdı. Ruki etmek istediğinde ellerini kaldırır ve tekbir alırdı. Başını rükudan kaldırdığında ve secde etmek istediğinde tekbir <gülüyor> alır ve ellerini kaldırırdı. Bu eserde Buhari ve Müslim'in şartlarına göredir. Yani İbn Ömer radyalarına fiile olarak da bunu yapmaktaydı. Ebu Tayren Mukallis Mukallis yaptılar rivayet etmiştir. 335. Bu da yine e, ilginç. Salim bin Abdullah bin Ömer'den yine İbn Ömer radyalarına namazda her iniş ve kalkışta ellerini kaldırıyordu. Bu da buhar ve Müslim'in şartlarına göredir. Eee bunu İbni hep Muvatta'sında rivayet etmiştir. 336. Nafir Aymullah dedi ki, İbn-i Ömer radyalarından namaza başladığında, rüki ettiğinde, Semiyallahu limen hamideh dediğinde, secde ettiğinde ve iki rekat arasında ellerini göğsü zarısına kadar kaldırırdı. Bunu İbn-i azm El-Muhalla'da rivayet etmiş. Elbani Asus Fatih Salah'da sayı söylemiştir. Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir bu da. Yani i̇bn Ömer radyalanmadan hem merfu olarak hem mevkuf olarak seclerde el kaldırma sabit olmuştur. Allah'ın izniyle bu konuda hiçbir şüphe söz konusu değil. Yani böyle şaz, maz, böyle acayip e, iddialar ortaya koyuyorlar bazı insanlar. Yani şazlık olabilmesi için bir kere e, Allah Resulü ve Vesselam'dan merfu olarak rivayet edilen bir hadisin tam zıttıyla rivayet edilmesi gerekir ki şazlıktan bahsedilebilir. Hani şöyle bir şey olsa, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam secdelerde namazı, namazı kıldığınız zaman secdelerde ellerinizi kaldırın diye emretti. Böyle bir şey söyleyecek. Sonra da secdelerde elleri kaldırmayın diye emredecek. Kavli olacak yani. Bu ikisinin şazlığından bahsedilebilir. Sahabenin e, aktardığında Allah Resulü'nün fiili olarak aktardığı şeylerde şazlık bir kere usulen e, yanlış bir tabir. Ama işte işin içerisinden çıkamayanlar bu konuda sayh rivayetlerle mesele sabit olmasına rağmen işte yaygın kanaat işte bu fiilin terk edilmesidir. Buna mukalevet edemeyen insanlar bir de bakıyorlar ki dört mezhepte yaygın olan da e, secdelerde elleri kaldırmamak halbuki dört mezhepten yine kavuller var. Başta mezhep imamlarından olmak üzere Ebu Hanifah haricinde ona muhalefet edemediklerinden işte şazdır. Yani cesaret edemiyorlar. Yani bu hadisler sahihse falan imam niye delil getirmemiş? Filan alim niye bunu amel etmemiş? Bunları cevaplayamadıkları için böyle bir sıkıntının altına girmek istemediklerinden işte zayıftır, şazdır veya sahih olana aykırı böyle değişik iddialar ortaya koyuyorlar. Tekbirde ellerini kaldırmayana karşı çıkmak. 337'in oğlu rivayet Nafi Raymullah dedi ki Abdullah bin Ömer radıyallahu anh her iniş ve kalkışta ellerini kaldırmadan namaz kılan birini gördüğü zaman ellerini kaldırana kadar taşlardı. Bu eser Bukhani'nin şartına göredir. Hümeydi Müsned'in de Darakutni e, Süneninde, de Es-Sehmi'de tarih Cürcan'da Buhar'ın şartına göre bir esnaf da rivayet etmişlerdir. Allah izin verirse bir sonraki derste imama secdede yetişen kimse başlığıyla devam edeceğiz. Subhaneke ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illan tevahdeke ve estağfurke ve